1. Marta'nın ölüsünde bile sinsi ve ukalıca bir hal vardı. Uydurma bir sanatçı havası da. Azrail kadını çıkranın başında yakalamıştı. Marta çin köpeğinin pis tüylerini bükmekle meşguldü. Daha sonra bununla köydeki bir genç kıza kazak örecekti. Normal bir ölüm değildi Marta'nın ki. Parmaklarının bütün ustalığına rağmen bu işi kendisi de yapmış olamazdı. Açıkçası biri kafasına şiddetle vurmuştu. Marta açıklığının başında çalışırken duruma uygun folk şarkıları söylemeye meraklı olmasaydı, herhalde ölümün yaklaştığını sezerdi. Ama ne olduğunu anlayamamıştı bile. Bu da Marta için değişik bir şey sayılırdı. Çünkü yaşamı boyunca etrafında geçen olaylar konusunda daima bilgisi olmuştu, hem de etraflıca. Bu beklenmedik olay sırasında Martha Banti 49 yaşındaydı. 15 yıldan beri de kendisine çılgınca aşık olduğunu iddia ettiği Richard adında birinin Seylan'dan dönmesini bekliyordu. Kadının küçük evi kilisenin tam karşısındaydı. Martha penceresinden ve çıkranın başından kiliseden başka şeyler de görüyordu. Köy hayatını, türlü olayı Penceresinin önünden ayrıldığı zaman da iki dedikodu kaynağından birine gidiyordu. Ya anneler birliğine ya da kilise kurumuna. Marta birçok kişi hakkında bazı şeyler biliyordu, kimisi hakkındaysa çok şey. Her bakımdan bilgisi haddinden fazlaydı. Marta bu konuda pek cilveli ve işveli davranırdı. Bilgisi ister hafif bir gönül eğlendirme, ister ciddi bir suçla ilgili. Olsun, bir iki anlamlı sözle kurbanına durumun farkında olduğunu açıklardı. Bu açıklamaları yapış tarzı en aklı başında insanın bile Marta'yı öldürüverme isteğine kapılmasına yol açabilirdi, özellikle kıkır kıkır gülmesi. İşte böylece Marta'yı güzel bir günde, öğleden sonra saat üç buçukta biri öldürdü. Ölüm saatini bir komşunun yardımıyla tespit ettiler. Komşu Marta'nın şarkısının en heyecanlı yerinde birdenbire kesildiğini, ardından da kilise kulesindeki saatin üç buçuğu çaldığını fark etmişti. Cesedi gündelikçi Bayan Tate buldu. Her zamanki gibi saat dörtte çay yapmaya gelmişti. Bayan Tate düşünceli bir tavırla ölüye baktı. Ellerini her zaman yaptığı gibi rahatça karnının üstünde kavuşturmuştu. Kurbanın hali onu pek sarsmadı. Ama polise telefon ederken sesi sinirliydi. Bunun nedeni de telefon etmekten hoşlanmamasıydı aslında. Ne var ki böyle durumlarda polise haber verilmesi gerektiğini biliyordu. Bayan Tate telefona bisikletine binip kilise meydanına gel diye bağırdı. Birimiz Bantir'i öldürmüş. Efendim. Nereden mi biliyorum? Miss Bantir'i gördüm de ondan. Ne yapayım dedin? Sen gelinceye kadar ölünün yanında mı oturayım? Kimse el sürmesin mi? Bayan tahte telefonda daha fazla gevezelik etmek istemediği için alıcıyı yerine bıraktı. Gündelikçi kadın odaya döndü. Yerden ocak demirini alıp şöminenin önündeki yerine koydu. Ama önce demiri bir güzel silmeyi unutmadı. Bunu herhangi bir amaçla değil, temizliğe düşkün olduğundan yapmıştı. Sonra pil koltuğa yerleşerek rahat bir tavırla beklemeye başladı. Fazla beklemesine gerek. Kalmadı çünkü polis memuru West bisikletle değil, motosikletle geldi. Sanki hayatında ilk kez göreceği cesedin kaçmasından korkmuştu. Ama ölü oradaydı ve bayan tate kadar da hareketsiz oturuyordu. West'in halinden eh sonunda bir cinayet olayıyla karşılaştım diye düşündüğü belliydi. Ama şimdi ne yapacağım? Ciddi bir tavırla cesede baktıktan sonra şapkasını çıkardı. Yardım ister gibi bayan Tate'ye baktı. Ama gündelikçi kadın gözlerine ölüye dikmiş oturuyordu. West herhalde ölmüş, dedi. Bayan Tate rahat bir tavırla başını salladı. Tabii. Aslında West'in de bu bakımdan kuşkusu yoktu ya. Acaba kimin işi bu, diye mırıldandı. Bayan Tate, rahibin, dedi. Vest çapkasını düşürdü, yerden alırken eli titriyordu. Dikkatli ol, bayan Tate, dikkatli ol. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bu bir cinayet vakası ve sen doğruyu söyleyeceğine yemin ettin. Ne münasebet. Bayan Tate'in bu sözleri doğruydu ama Vest bunu bir mazeret saymıyordu. Böyle laflar söylenilir mi? diye homurdandı. O halde gülünç sorular sorma. West uygun bulduğu sözleri söyledi. Onun gibi aciz, saf ve ihtiyar bir kadını öldürmeyi kim ister? Bayan Tate, o aciz ve saf değildi, diye cevap verdi. İhtiyar da sayılmazdı. Bana tekrar bu işi kimin yaptığını sorma. Sana cevap verecek değilim. West ses çıkarmadı. Heyecanla amiri komiser Kopır'ın gelmesini bekliyordu. Sert ve ciddi bir adamdı Kopır. Şu anda en büyük korkusu West'in kendi başına soruşturmaya kalkışmış olmasıydı. Komiser Kopır vaktiyle sık sık kavga ettiği dırdırcı karısını öfkeyle boğan bir adamı yakalamış, böylece uzun meslek hayatının doruna erişmişti. Onun için artık esrarlı bir cinayeti çözmeye hazırdı. Şimdi de bisikletine atlamış, kararlılıkla iz üzerinde ilerliyordu. O sırada Marta, Bayan Tate ve West hala baş başaydılar. West yine elinde şapkası kapının önünde bekliyordu. Bayan Tate koltuğundaydı. Marta ise çıkrığının üzerine yılmıştı. West cesede bakmamaya çalışıyor, Gözü ölüye kaydığı zaman da bu işi kimin yaptığını ortaya çıkarmalıyım diye düşünüyordu. Parmak izleri Zeki bir insan bundan yararlanabilir. Burada bol parmak izi olmalı kurbanın, katilin, bayan Tatein Eğer odada bir kadın olmasaydı polis memuru West elini bacağına vuracaktı. Göz açıp kapayıncaya kadar cinayetin esrarını çözüvermişti bile. İşte hepimiz bir aradayız kurban ve katil ve adaletin bir aracı olan ben. Peki ama Bayan Tate neden Mis kafasına vurdu? Belki de yaşlı kadın onun işine son vermek üzereydi. Belki de Mis şarkılarını veya köpeğinin tüylerine eğirmesini sevmiyordu. Köyde kimse bunlardan hoşlanmıyordu zaten. Her neyse, Bayan Tate, Miss Bantir'i sevmiyordu. Bunu kendisi de söylerdi. Acaba durumu komisere hemen açıklayayım mı? Yoksa önce onun bocalamasını mı bekleyeyim? Ama başarımın benim olduğunun bilinmesini istiyorsam, o zaman katili bir tanık önünde açıklamam daha doğru olur. Örneğin, müfettişin önünde. Bayan Tate, Westin esrarı çözdüğünün farkındaydı belki de. Ama halinden anlaşılmıyor. Hala rahat ve memnun bir tavırla oturuyordu. Köpek tüyü diye mırıldandı bir ara. O pis kokulu şeylerden birini giyemezdim doğrusu. Memur belli olmaz insan neler giyer diye cevap verdi. Sonra da dikkatle gündelikçi kadına baktı. Acaba bayan Tate onun hapishane üniformasını kastettiğini anlamış mıydı? Ama bu iyima temizlikçi kadın için fazla incelikliydi anlaşılan. Ne olursa olsun, köpek tüyünden kazak giymem. Belki böylece bu saçma sapan iş de sona erer. Bayan Tate neşeyle güldü. West çok şaşırmıştı, bayan Tate'in kalbi nasırlaşmış bir katil olduğuna karar verdi. Dışarıda hayat devam ediyordu tabi. Trenin köye tam zamanında gelmesi istasyon memuru Matroke öylesine şaşırttı ki, trenden inen tek yolcuya bile fazla dikkat edemedi. Kadın memura Londra'dan aldığı gidiş dönüş biletinin yarısını verdikten sonra ortadan kayboldu ve bir daha istasyona dönmedi. Matroke da bu olayın üzerinde fazla durmadı, az sonra aklından çıkıverdi çünkü trenin böyle tam zamanında gelmesi onu şaşkına çevirmişti. Yabancı kadın istasyondan çıkınca Kopır'ın yakınından geçti ama komiser de onunla ilgilenmedi. Neden ilgilenecekti? Bir cinayet işlendiği zaman insan kendini tümüyle bu olaya vermeli ve gerekenleri yapmalıydı. Bunların en başında da olay yerine gitmek gelirdi. Yabancı kadın komiserle aynı yöne doğru gitti. Kimse fark etmemişti onu. Evet, Timothyde arabasıyla yanından geçerken bacaklarına bir göz atmadı değil. Ama sonradan belli belirsiz bir çift bacağı hatırlayabildi ancak. Ayrıca yabancı kadının arkasında mavi krepten bir elbise olduğunu sanıyordu. Fazla parlak bir renkti, belki modaydı ama hemen hiç kimseye yakışmıyordu. Cinayet haberi köye yayılmaya başlamıştı. Bir çocuk ölmüş o diyordu. Ben onu gördüm. Pencerenin önünde. Bana inanmıyorsan gel kilisenin yanındaki ağaca tırmanalım. O zaman görürsün. Bayan Tate cesedin başında nöbet bekliyor. West de orada şapkasını eline almış. Kadın çıkrığın üstüne yığılmış. Hah! Herhalde bayılmıştır. Öyle mi? Onun kafasına vurmuşlar. Pencereden öyle söylediklerini duydum. Bak, bak. Komiser de geliyor. Bana inanacak mısın artık? Evet. Haydi gel, ağaca tırmanalım. Cynthia Sinclair, Kingsmead'in en güzel kızıydı. Açık sarı saçları, iri gri gözleri, biçimli kaslarıyla gerçekten ilgi çekiciydi. Güldüğü zaman gözlerinin içi gülerdi. Köyde annesiyle oturuyordu ve 21 yaşındaydı. Cinayet sırasında Cynthia, Victoria istasyonunda Bob Pritchard'la birlikte trenin kalkmasını bekliyordu. Cynthia, Kingsmead'e giden trenlerin düzensizliğine alışmıştı ama yanındaki genç adam onun gibi değildi. Bob Pritchard kısa bir süre sonra sabırsızlanmaya başladı. Zaten trenlerden, köylerden hiç hoşlanmazdı. Başına açtığı iş de hoşuna gitmiyordu. Ama Cintia'ya karşı dostça duygulan vardı. Genç kız öfke ve üzüntüyle kendine gelince onu geri çevirmeye gönlü el vermemişti. Şimdi ise bu görevi üzerine aldığı için pişmanlık duymaya başlıyordu. Benim ne yapacağımı hala anlamış değilim. Diye mırıldandı. Ben ne yapabilirim ki? Cynthia sabırsızca, buna köye vardıktan sonra karar verirsin, diye söylendi. Ama ben dedektif değilim ki. Dedektif rolü oynamaya da niyetim yok. Böyle birini istediğini söyleseydin, sana bir dedektif tutardım. Cynthia genç adama acırmış gibi baktı. Bir dedektifi günlerce evimde konuk edeceğimi sanmıyorsun ya. Ona handa oda ayırtabilirdin. Bob hayatım, adam Adamhanda mesleğinin ne olduğunu sordukları zaman ne derdi? Ne bileyim ben? İşine ne geliyorsa onu söylerdi. Ressam. Gübre satıcısı. Gübre satıcısı. Ondan sonra ne yapardı? Bilmem. Herhalde ev ev dolaşarak örneklerini gösterirdi. Cynthia başını salladı. O gün sona ermeden köydekiler onun dedektif olduğunu öğrenirlerdi. Sen hiç midde bir yabancının neşeli tavşan hanında yerlilerle kaynaşıverdiğini gördün mü? Gördüğümü söyleyemem. Ama senin durumun böyle değil. Sen bizde kalacaksın. Ben de bunu düşünüyorum, Cynthia. Sizde kalmam için önemli bir neden var mı? Saçmalama, Bob. Sen aile avukatımız değil misin? Bir bakıma öyle sanırım. Aslında avukatınız babam. İyi ya. Bizde kalmaman için bir neden var mı? Annen durumu yadırgayabilir. Yok canım. Yanımızda birkaç gün kaldıktan sonra senin de erkek arkadaşlarımdan biri olduğunu düşünmeye başlar. Aslında çok dalgındır annem. Ama yine de o dalgınlığı arasında sizde kalmamın yakışık kalmadığını düşünebilir. Ne de olsa sen şu Gerald Mitchell denen adamla nişanlısın. Artık değilim. Gerald'la dün nişanımızı bozduk. Bob Pritchard, ama Gerald'ı başından attığının ertesi günü. Beni eve getirmen garip kaçabilir, dedi. Kingsmead gibi bir yerde hele. Cynthia'nın sabrı taşmak üzereydi. Annem bu konunun üzerinde durmaz bile. Eve konuk davet etmeme alışıktır. Genç adama kuşkuyla baktı. Buraya bak. Sen geldiğine pişman olmaya başladın galiba. Bob Pritchard yarım ağızla karşı çıkmaya çalıştı. Nereye geldiğime? Daha köye varmış değiliz ki. Hayır, istediğini yapacağım. Ama doğrusu bu iş saman yanında dikiş iğnesi aramaktan farksız olacak. Sintia hiç de değil, dedi. Sen sadece köyde imzasız mektuplar yazan kişiyi arayacaksın. Bu mektupları yazanın kim olduğunu tahmin eden var mı? Sintia dudağını ısırdı. Bu konuyu açan bile yok. Bir an durduktan sonra acı acı ekledi. Bundan Gerad'la benden başka kimse söz etmiyor. Hım! Belki de Gerad'la senden başka kimseye mektup gelmedi. Cynthia kaşlarını çattı. Köydeki komşularını ve arkadaşlarını düşünüyordu. Hayır, başka birçok kişi o mektuplardan aldı. Bundan eminim. Havada bir şey var adeta. Herkes birbirine yan gözle bakıyor. Sanki düşünüyor, kuşkulanıyorlar. Sonra da düşüncelerinden utanmış gibi gözlerini kaçırıyorlar. Korkunç bir şey bu. Bob sıkıntıyla kravatını çekiştirdi. Sen ve Geralt gibi aklı başında iki insanın o mektupların etkisinde kalmalarına hayret. Ediyorum. Aptalca yalanlarla dolu iki imzasız mektup. Cynthia yere baktı. Aslında tam yalan da sayılmazdı. Onları korkunç hale sokan yazılmış tarzlarıydı aslında. O imalar. Geralt her şeyi yalanlamamı bekledi. Tabii sen de bu konuyu konuşmayacağını söyledin. Evet, Gerald'ın benden açıklama beklemesi tepemi attırdı. Ben Gerald'dan mektuptaki imalara açıklamasını istemiştim. Sana gelen mektup. Cynthia ürperdi. Korkunçtu. Mektubu okumaya başladım, sonra da çabucak şömineye attım. Bob güldü. Sportman ruhlu bir kızsın, Cynthia. Kanıtların yakılması daima sevgili suçluların işine yarar. O iğrenç şeyi saklayamazdım. Geralt sana da mektup geldiğini biliyor muydu? Evet. Ama ben bundan uzun uzun söz etmedim. Etmeliydin. O zaman Geralt kendisine gelen mektubu düşünmekten vazgeçerdi belki. Geralt mektubu yaktı mı? Bana gösterdikten sonra tekrar cebine soktu sanırım. Polise mi götürecekti? Ne münasebet. Cynthia sanki bu olmayacak bir şeymiş. Gibi konuşmuştu. Neden? En makul şey bu olmaz mıydı? Cynthia itiraz etti. Horkunç bir şey olurdu. Onlar bizi tanıyorlar, biz de onları. Polisin bütün o mektupları. Topladıklarını, bizim hakkımızda yazılanları okuduklarını, bunları kaydettiklerini düşünebiliyor musun? Polis öğrendiği şeylerden söz etmez. Senin köyde hiç oturmamış olduğun anlaşılıyor. Bob, evet, dedi. Neyse böyle bir felaket hiç başıma gelmedi. Pekala, köylü güzeli. Gerald mektubu polise vermek niyetinde değildi. O halde neden sakladı? Mektubu bir hatıramı sayıyordu. Sintia başını çevirdi. Bilmiyorum. Doğrusu ben öyle bir mektubu üzerimde taşımam. Gerad mektubu geçmişteki aptallıklarını unutmamak için atmak istememiş olabilir. Belki de böylece kendi kendine işkence etmek istiyordu. Ya da... Bob genç kıza bakarak gülümsedi. Bakarsın mektubu bundan sonraki nişanlına yollamayı düşünüyordur. Cynthia da güldü. Bob hala dalgasını geçiyordu. Geralt sizde kaldığımı öğrenince belki mektubu bana yollar. Biz de böylece kanıtı ele geçirmiş oluruz. Sen delisin. Çok doğru. Ama. Evet. Bob bir kahkaha attı. Şunu unutma. Hala evlenmemiş olan. Birkaç çekici genç adamdan biri de benim. Cynthia ciddi ciddi, evet, öyle sanırım, dedi. İstediğin zaman çok sevimli olmasını bildiğinden eminim. Duyduğum bir iki sözden ve imadan bir hayli hayranım olduğunu anlıyorum. Kendini beğenmiş sen de. Hayır, hayır, ben sadece gerçekçiyim. Durumun farkında değilmişim gibi davranmamın ne yararı olur? Neyse, bu konunun seni ilgilendireceğini sanmıyorum. Ayaklarını karşıdaki kanepeye dayadı. Hayatımızın geri kalan kısmını bu uyuşuk yerde geçireceğimiz anlaşılıyor. Bari rahatıma bakayım. Arkasına yaslandı. Cynthia öfkeyle şimdi de kestirecek diye düşündü. Sonra da yan yan genç adamı süzdü. Bob haklı. Kadınlar ona bayılıyorlar. Bob Pritchard gerçekten çok yakışıklıydı. İnce ama güçlü, uzun boylu, koyu kahverengi saçlıydı. Sık siyah kirpikleri uzundu. Cynthia hayretle, beni neden ilgilendirmiyormuş? Dediğini duydu. Genç adam kıza döndü. Çünkü sen benim tipim değilsin. Tabii ben de senin tipin sayılmam. Anlıyorum. Demek senin tipin var. Neden olmasın? Ama koyduğum şartların oldukça esnek olduğunu söylemeliyim. Yani her türlü kız tipim olabilir. Uzun boylu, zayıf, güçlü, kuvvetli, kitap düşkünü, çekingen, sporcu. Ama Cintacığım, sen hiçbir zaman Londra'da oturmazsın. Nereden biliyorsun? Ah, tabii sık sık Londra'ya gelirsin, hatta orada bir evde tutarsın. Ama aslında köyde yaşamayı tercih edersin. Sen de köyde yaşayamazsın. Bob gülerek başını salladı. Yaşayamam. Hatta bunu Cynthia için bile yapamam. Eh artık durumumuz anlaşılıyor. Genç kız sesindeki alayı Bob'un fark ettiğini umuyordu. Ama genç adam rahat bir tavırla başını sallayarak, gerçekten öyle, dedi. İnsanların böyle anlaşmaları çok hoş bir şey. Sonra uzun kirpiklerinin gölgesi yanaklarının üzerine düştü. Bob sakin ve zarif bir tavırla uykuya daldı. O bitip tükenmek bilmeyen yolculuk sırasında da uyanmadı. Bu yetmiyormuş gibi Kingsmeade köyüne yaklaşırlarken, Cynthia onu sarsarak uyandırmak zorunda kaldı. Yolculuk sona mı erdi, Cynthia? Harika bu. Sen de uyudun mu? Hayır, ben kitap okudum. Eh, zevk meselesi. Trende kitap okursam sabırsızlanmaya başlıyorum. Horladım. Bob başını salladı. Hayır, Cynthia, hayır. Ben hiç horlamam. Bu konuda birçok tanık gösterebilirim. İstemeye istemeye doğruldu. Durmaya hazırlandığımız anlaşılıyor. Bizi bir araba mı karşılayacak, yoksa eve kendimiz mi gideceğiz? Yürüyeceğiz, Bobcum. Öyle mi? Peki şu koskocaman gardırop gibi bavulu kim taşıyacak? Cynthia güldü. Merak etme, hayatım. Köyün idetlerine göre mat roşe bavulları aklına estiği zaman demir yollarının el arabasıyla taşıyarak evlere dağıtır. Ah, idetler! Ve sevgili mat! Trenden indikleri zaman peronda sadece mat vardı. Adam iri saatini memnun bir tavırla yelek cebine koyuyordu. Çünkü tren normal sayılacak kadar gecikmişti bugün. Ama mis ile birlikte trenden inen genç bey onu biraz şaşırttı. Çünkü onu çok iyi tanıyormuş gibi, iyi akşamlar, mat dedi. Mat de, iyi akşamlar, diye cevap verdi. Sonradan diğerlerine söylediği gibi, başka ne diyebilirdi ki? İdetlere uygun şekilde bavulumu el arabana yükleyiver, mat. Eğer Miss Cynthia yanında olmasaydı, yanlış duyduğumu sanırdım. Düşünün benim el arabam T Londra'da duyulmuş. Her şey ne çabuk yayılıyor. İyi akşamlar, Mat. İyi akşamlar, Miss Cynthia. Her şey yolunda mı? Madem sordunuz söyleyeyim. Bir cinayet işlendi. Cinayet mi? Cynthia güldü. Şaka ediyorsun, mat. Biri misbantiri'nin kafasına vurarak onu öldürmüş, Miss Cynthia. Bazıları bunun cinayet olduğunu söylüyor. Cynthia donmuş gibi kala kaldı. Bob da birdenbire duraklamıştı. Kulak kesilmiş dinliyordu. Cynthia, dernek Miss Bantir'i öldürdüler, dedi. Evet, bu konuda hiç şüphe yok. Ama neden, yani, imkansız bu. Sintia, Bob'un kolunu tuttuğunu fark etti. Cinayet garip bir olaydır, Sintia. Çoğu zaman kimsenin beklemediği bir anda işlenir. Böyle bir durumda önce sessizce düşünür, daha sonra konuşursun. Bavullarla güzel bir yolculuk yapmanı dilerim, Matt. İyi akşamlar. Bob genç kızı yola çıkardı. Sakin, berrak bir akşamdı. Ama Cynthia'ya bildiği o dostça hava kaybolmuş gibi geliyordu. Sanki hafif rüzgar gizli gizli bir şeyler fısıldamaktaydı. Bobusulca boş yere gelmişim, Cynthia, dedi. Ne demek istiyorsun? Esrar çözüldü. Yani biri mektuplar yazıyordu ve biri öldürüldü. Artık o imzasız mektupların yazarının kim olduğunu tahmin etmek zor değil. Miss Banti, Marta, ben. Şaşırdın mı? Hayır, hayır, pek de şaşırmadım. Cintia'nın bu itirafı kendisini hayrete düşürmüş gibi bir hali vardı. O korkunç bir. Ama, neyse. Marta öldü. Evet. Kadının komşularından birini fazla küçümsediği anlaşılıyor. Ama mektupları yazan neden Marta Banti olsun. Cynthia, onun öldürüldüğünü duyduğun an bunun mektuplarla ilgili olduğunu düşündün. Öyle değil mi? Evet. Mektupları gerçekten Martha yazıyordu sanırım. Ama. Böylece sorun çözümlenmiş oluyor. Öyle değil mi? Bob rahatlamış gibiydi. Sence Martha'yı kim öldürmüş olabilir? Artık bunu ortaya çıkarmak polise düşer. Sana hatırlatmak istemiyorum, hayatım, ama aslında işin başında polise gidilmesi gerekirdi. Polise gitmiş olsaydım, Marta'yı öldürmezler miydi demek istiyorsun. Genç adam başını salladı, bence Marta bantı bir süreden beri kendi mezarını kazıyordu. Tabi o sırada çok eğlendiğini düşünüyordu sanırım. İlerideki han mı? Evet. İçki içmek ister misin? Tabii, esrarı çözdük artık. Bundan sonra keyfimize bakabiliriz. 2. Eğer Bob, neşeli tavşana yalnız gelseydi, onu bir yabancı sayarlardı. Ama yanında Cynthia olduğu için durum değişti. Kinz midliler için Bob yine bir yabancıydı ama onunla konuşmalarında bir sakınca yoktu. Mehanedeki yirmi kadar müşteri Bob'u belli etmeden iyice incelediler. Neşeli tavşanın sahibi Sam Pennifeater ufak tefek bir adamdı. Gizli bir şey söylemek istediği zaman ayaklarının ucunda yükselerek tezgahın üzerinden eğilmek zorunda kalırdı. Cynthia onu Bob'la tanıştırdı. Pennifeat'ın ince yüzünde dostça bir gülümseme belirdi. Hoş geldiniz efendim. Miss Cynthia'nın arkadaşlarıyla tanışmak daima hoşumuza gider. Beni de o değerli gençlerden saydığınız için teşekkür ederim. Evet, ne içeceğiz? Sam Penny Theater'ı istenilen içkileri getirdi. Onlarla birlikte bir duble bira içmeye de razı oldu. Cynthia, burası bu akşam bir hayli kalabalık, dedi. Meyhaneci Sam başını salladı. Evet. Hafta arası bu kadar kalabalık olmazdı. Siz Londra'da mıydınız, Miss Cynthia? Evet, yeni geldim. Doğrusu burada heyecanlı anlar yaşadık. Müşteriler sanki bu konuşmayı dinlemiyorlarmış gibi bir tavır takınmışlardı. Ama Sam Penny olayı açıklamasını bekliyorlardı. Herhalde olanları duymadınız, Miss Cynthia. Mat istasyonda bir şeyler söylendi. Meyhanedekiler düş kırıklığına uğradılar. O bekleyiş dolu tavırları kayboldu. Ev, eh, mat istasyondaydı tabii. Herkesi önce o görüyordu. Bu bir cinayet Miss Cynthia. Zavallı Martha Banti. Herkesin de bildiği gibi ondan hiç hoşlanmazdım.